Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalini Men yehdihillahu fele mudille ve men yudlil fele ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Emabet Fe inna astaqa al-hadisi kitabullah ve hayral hadiyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesasatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bidatin dalale ve kulle dalaletin finnar. Albaniyat dersimizde temizlik bölümündeyiz. Şöyle sorulmuş bazı kimyevi maddeler içeren ilaçlı suların hükmü nedir? Bunlarla tarla sulanmaktadır ve bu sular elbiseye isabet ettiğinde necis yapar mı? Bundan dolayı abdest almanın hükmü nedir? Elvan Rahimullah şöyle cevap verdi. Necis su çözüldüğü zaman hakikatinden çıkar ve başka bir hakikatin hükmünü alır. Tadı, rengi ve kokusu olmak üzere üç sıfatından biri necaset sebebiyle değişmediği sürece su necis olmaz. Temiz su... Rengi, tadı ve kokusu olmayan sudur. Kaide hadiste geldiği gibidir. Temiz suyu hiçbir şey neciste yapmaz. Bu kaide iki kulle miktarındaki suyun hükmü hakkında geçerlidir. Eğer su iki kulleden yani iki varilden az olur ve ona necaset düşerse, üç vasfından biri değişmediği sürece kaide gereği o su temizdir. Su iki kulleden fazla ise ve ona necaset düşer de suyun hakikatini değiştirirse, İki kulleden fazla olsa dahi su necis olur. Diğer bir soru, Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta bevletmekten yasaklıyor. Sonra kendisi ayakta bevletiyor. Bunun arası nasıl bulunur? Cevap, ne Ayşe radıyallahu hadisinde ne de başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta bevletmekten yasakladığı sabit olmamıştır. Süneno i̇bn Mace'de Ömer radıyallahu anh'den ayakta bevletme dediği gelmiştir. Ancak bu hadis çok zayıftır. Ayşe radıyallahu anh hadisinde ise sorda zikredilen yasağa dair bir şey söz konusu değildir. Bütün mesele Ayşe radıyallahu anh'a'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta bevlettiğini bilmiyor olmasıdır. O şöyle demiştir. Kim size Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta bevlettiğini söylerse onu doğrulamayın. Lakin bu kendisine ulaşan bilgiye göredir. Nitekim Bukhar ve Müslim'in sahihlerinde Huzeyfe radıyallahu anh'ten şu hadis gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin çöplüğüne geldiğinde ayakta bevletti. Bu iki hadis gibi hadisler hakkında fıkıh alimleri şöyle derler. İki naz çeliştiği zaman birisi ispat ediyor, diğeri nef yediyorsa ispat eden nef yedene önceliklidir. Zira ispat eden de nefyedenin bilmediği bir bilgi vardır. Lakin ayakta bevletmenin hükmü nedir? Dinde ayakta veya oturarak bevletmenin üstünlüğüne dair bir şey bulunmamaktadır. Ancak ihtiyaç gidermek için çıkan kimsenin idrar sıçrantılarından sakınması gerekir. Burada oturarak mı yoksa ayaktan mı bevletmenin daha üstün olduğunu açıklayan bir şekil ayrıntısı yoktur. Ancak önemli olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin idrardan sakının hadisinde olduğu gibi, Idrar sıçrantılarından sakınmaktır. Yani sizi idrar sıçrantılarının isabet etmesinden uzak tutacak yolu tutun demektir. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta bevlettiğini rivayet eden ashabından biri dışında başkasından haberdar olmayışımız bu olay dışında ayakta bevledilmeyeceği anlamına gelmez. Burada bir sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bevledişini takip etmesi doğal değildir. Bizler deriz ki Huzeyfer radiyallahu anh hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta bevletti sabit olmuştur. Lakin bizler onun bunun dışında da ayakta bevlettiğini veya bundan başka şekillerde bevlettiğini inkar etmeyiz. Diğer bir soru, kan abdest bozar mı? Cevap, bu mesele hakkında fakirler arasında ihtilaf vardır. Kimisi az ya da çok fark etmez, kanın abdest bozduğu görüşündedir. Bu Hanefi mezhebidir. Kimisi bunun tam aksine az ya da çok fark etmeksizin kanın abdesti bozmadığı görüşündedir. Bu Şafii mezhebidir. Kimisi ortada bir yoldadır. Kanın çoğu abdesti bozar, azı ise bozmaz demişlerdir. Bizim görüşümüz ise az olsun, çok olsun mutlak olarak kanın abdesti bozmadığıdır. Bu konuda şunları delil getiririz. Birincisi beraat yani beraat zimmet asıldır. Allah'tan veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bağlayıcı bir nas gelmeden şer'i sorumluluk söz konusu olmaz İkincisi, Ebu Davud'un Sünen'inde ve başka eserlerde Cabir bin Abdullah radiyallahu şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Zatür Rika gazvesine çıktık. Askerlerden bir kişi, müşriklerden birinin hanımına temasta bulundu. Kocası da Muhammed'in asabından kan dökmeden geri dönmeyeceğim diye yemin etti. Evinden çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi takibe koyuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde mola verdi ve kim bizi koruyacak, nöbet tutarak koruyacak diye sordu. Muhacir ve Ensar'dan birer adam vazifeyi üzerlerine aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara şu geçidin girişini tutun, orada bekleyin diye emretti. Bu iki zat geçidin ağzına gelince Muhacir'den olan yattı, Ensar'i de namaz kılmaya başladı. Derken takipçi adam da oraya geldi. Namazdaki nöbetçinin siluetini görünce anladı ki bu askerlerin koruyucusudur. Derhal bir ok attı ve ok eliyle koymuşçasına hedefi buldu. Ensari oku çıkarıp namazına devam etti. Müşrik isabet ettiremedim düşüncesiyle atmaya devam etti. Öyle ki üçüncü okunu da attı. Ensari de yaraya aldırmadan aynı şekilde namaza devam etti. Bir müddet sonra arkadaşı uyandı. Müşrik bunların iki kişi olduğunu görünce yerinin farkına vardıklarını anladı ve kaçtı. Muacirden olan zat, Ensari arkadaşında da kanı görünce, Subhanallah sana ilk oku atınca beni niye uyandırmadın?'' diye sordu. Arkadaşı, ''Öyle bir sure okuyordum ki kesmek istemedim.'' diye cevapladı. Bunu Bukhari muallak olarak, Ebu Davud, Ahmet, Beyhaki, İbn-i Zeyme, İbn-i Hakim, Dar-ı mevsul olarak sayısınahtar rivayet etmişlerdir. Kısa da delil olan kısım şayet bu genç kan çıkmasını abdesti e, e, bozduğuna inansaydı elbette derhal namazı keserdi. Bu rivayet sahabenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden kanın abdest bozmadığını öğrendiklerine dair ameli bir delildir. Bu delil getirmeye muhalif olanların bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sahabeye olandan haberi yoktu, bu hüccet değildir, zira mevkuf bir hadistir demeleri gerekir. Bu cevabı ihtilaflı olan meseleler dışında ziklederler Lakin bu veya buna benzer olayların Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında gerçekleşmesine rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haberdar olmadığı gerekçesiyle doğru bir hüccet olmayacağını söylemek gaflettendir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olsaydı ve onaylasaydı kesin olacaktı. Şüphe yok ki Allah azze ve celle bu olaya ve başka olaylara mutalidir. Yani bunlardan haberdardır. Şayet bunda dine aykırı bir durum olsaydı elbette semadan Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bununla ilgili hükmü indirirdi. Buna ek olarak El-Hasen El-Basri'nin şu sözünü de zikredelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri yaralanmalarına rağmen namazlarına devam ederlerdi. Bunu Buhari Muallak olarak İbn e Şeybe'de mevsul olarak rivayet etmişlerdir. Bu yüzden kan mutlak olarak abdesti bozucu değildir. Alimlerin görüşlerinden sayı olanı budur. Meni mezi veya vedi isabet etmiş elbiseyle namaz kılmak caiz midir? Cevap: Meninin necis olunca dair bir delil yoktur. Bu konuda İbnül Kayyımın müstakil olarak İlamul Muakkiyin kitabında geniş bir bölüm vardır. Bu meninin necis olduğunu söyleyenlerle temiz olduğunu söyleyenler arasındaki münakaşaya geniş yer ayırmış ve meninin temiz olduğunu açıklamıştır. Bundan dolayı üzerine meni isabet etmiş elbise ile namaz kılmak caizdir. Lakin ameli sünnet uyulmaya daha layıktır. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde meni bulunan elbise ile namaz kılardı. Fakat eğer o kuru ise onu kazırdı. Eğer yaş ise izhir veya buna benzer bir şeyle onu giderirdi. Mezi ve Vediye gelince her ikisi de necistir. Bu yüzden idrarda olduğu gibi bunların da temizlenmeleri gerekir. Diğer bir soru. Uyandığı zaman ıslaklık gören kimse ihtilam olduğunu hatırlamıyorsa hüküm nedir? Cevap. Gördüğü ıslaklık meni ise ihtilam olduğunu hatırlasa da hatırlamasa da onun kusetmesi gerekir. <Gülüyor> Diğer bir soru. Doğumdan kısa bir süre önce kadından gelen kanın hükmü nedir? Bu nifas kanı mıdır yoksa istiaza kanı mıdır? Yani doğum daha gerçekleşmemiş. Ee, doğumdan kısa bir süre önce kan geliyor. Bu istiazeden mi nifastan mı? Cevap bu istiazadır. Zira nifas kanı doğumdan sonra gelir. Kadının hac ve umre ibadetlerini kolaylıkla yapabilmesi için haiz önleyici ilaç alması caiz midir? Cevap, eğer doktor bu hapları alması halinde kadına zarar vermeyeceği görüşünde ise bu tıbbi vesileyi kullanmakta bir mani görmüyorum. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Bu amelde sakıncalı bir şey işlemek söz konusu değildir. Yani kadın tavaf gibi hac ibadetlerini, kamillerini yerine getirebilmek için hayız dönemini, adetini geciktirmek amacıyla bu ilaçları kullanırsa bunda bir mani olmadığını söylüyor Elban Raymullah. Hayızlı kadının mescide girmesi caiz midir? Cevap, bu kadına caizdir. Bunun için selbi delil ve icabi delil vardır. Selbi delil, kadının mescide girmesine mani olan bir delilin bulunmamasıdır. Bu konuda eşyada asıl olan mübahlıktır, kaidesiz hareket edilir. Böyle bir şeyi engellemek için özel bir delil gerekir. Hayzlı kadının mescide girmesini mutlak olarak yasaklayan herhangi bir hadis sayı olarak gelmemiştir. İcabi delile gelince Bukhari'nin sayın da Cabir bin Abdullah ile Ensar anh man rivayet ettiği Ayşe radıyallanaha hadisidir. O veda hacında olduğu zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke yakınlarında Seref denilen yerde konaklamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girdiğinde onu ağlar halde buldu. Ona ne oldu? Nifas mı oldun? Yani hayız mı oldun? buyurdu. Burada da işte e, hayıza nifas demenin e, cevazı vardır. Hayız mı oldum buyurdu. Sonra şöyle dedi. Bu Allah'ın Adem kızlarına yazgısıdır. Tavaf yapmak ve namaz kılmak dışında hacının yaptığı her şeyi yap. Evet bu Bukhar ve Müslümin'in ettikleri bir hadis. Bu hadis hayızlı kadının mescide hatta mescidül harama girmesinin caiz olduğuna bir delildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacının yaptığı mescide girmek, tavaf, namaz gibi işlerden istisna ettiği tavaf ve namaz dışında her şeyi yapabilmesinin mübah kılmıştır. O halde hayzlı kadın mescide girebilir, Musaftan okuyabilir. Bunun aksini iddia edenin bu helal kılan delilden sonra haram kılıcı delili ispat etmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a ancak temiz olan dokunur sözünün anlamı nedir? Cevap, bu hadis silseletül ahadisi sayhada tahric edilmiş olup rivayet yollarının toplamı ile sayh bir hadistir. Bukhari'nin sayinde, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden bir topluluğun geldiği, aralarında Ebu Hüreyre veya bir rivayette Huzeyfer radıyallahu da bulunduğu zikredilir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, meclisten çıkıp gider ve sonra başından sudamlar halde gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çıkıp gitmesinin sebebini sorunca, ey Allah'ın Resulü ben cünüp idim der. Sanki ben cünüp olduğum halde senin yanında oturmak ve seninle misafir etmek istemedim demek ister gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah, muhakkak ki mümin necis olmaz buyurur. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an'a ancak temiz olan dokunur sözünün manası da, ister cünüp, ister abdestsiz, ister abdestli olsun, ancak mümin dokunur demektir. Cünüp veya abdestsiz olan kimsenin, Kur'an'a dokunmasının caiz olmadığını ifade eden, açık ve sahih bir naz mevcut değildir. Yani bu konuyu, e, tahkik usulü derslerimizde ayrıntılı işlemiştik bu konuda gelen bütün rivayetleri ele alarak. E, kayıtlardan da dinleyebilirsiniz. Diğer bir soru. Erkek veya kadının abdestsiz olarak Kur'an okuması ve musafa dokunması caiz midir? Cevap. Abdestsiz olarak Kur'an okumak caizdir. Zira kitap veya sünnette abdestsiz olarak Kur'an okumanın caiz olmadığını ifade eden bir nas gelmemiştir. Bu konuda Erkek ile kadın arasında fark yoktur. Hatta temiz olan ile olmayan erkek ve hayız olan veya olmayan kadın arasında da fark yoktur. Bunun delillerinden birisi Sayyuhu Müslim'de Ayşe radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her halinde her durumda Allah'ı zikrederdi hadisidir. Hayızlı kadının dindeki hükmü namaz kıllamayacağıdır. Namaz kılmamasında ileri bir hikmet vardır. Zira Allah Teala'ya hayız halinden önceki hali gibisiyle ibadet edemez. Bizim haiz olan kadına namaz yasaklandıktan sonra namaz ile beraber meşru olan, ona yasaklanmamış olan ibadet dairesini daraltmamız caiz değildir. Bizler ancak Allah'ın insanlara geniş bıraktığını geniş bırakırız. Bu münasebette çoğu zaman Ayşe radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hacca giderken Mekke yakınlarında Seref denen yerde konakladıklarında haiz olduğu için ağladığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu hatırlatırım. Temizleninceye kadar Kabe'yi tavaf etmek dışında hacının yaptığı her şeyi yap. Onu ne Kur'an okumaktan ne mescid i Haram'a girmekten yasaklamıştır. Diğer bir soru. Gusulde besmele çekmek farz mıdır? Cevap, evet. usulde besmele çekmek farzdır. Zira gusul abdest yerine geçer. Allah'ın ismini anmayan ise abdesti yoktur. Bu meseleyi de yine tahkik usulünde ödev olarak vermiştik kardeşlerimiz araştırmışlardı. Ee, yani besmeleyi yani Allah'ın ismini anmayanın abdesti yoktur. Bu hadisin sabit olduğu ortaya çıkmıştı. Yine Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın eee Hayber'de miydi? Huneyn'de miydi? Suyun suyun azlığı e, anında Huneyn'de. Huneyn'deyken su az iken İnsanlar su arıyorlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde bir bardak veya bir kap var, bir kap su var. İçine parmağını sokuyor ve Allah'ın ismini anarak veya diğer rivayette Bismillah diyerek e, abdest alın, için ve alın, abdest alın buyuruyor. E, burada da emir kipinde geliyor. Yani abdestten önce Allah'ın ismini zikretmek emir kipinde geliyor. Bu da açıkça e, gerek abdest, gerek gusül olsun bunun farz olduğunu gösteriyor. Hilaf, yani delillerin sahih olan tespit ettikten sonra hilaf sadece şu konudadır. Besmele abdestin rüknü müdür yoksa farzı mıdır? Yani bu ne demek? Şayet farzı ise, yani burada elbani farz diyor, farzı ise kişi bunu terk ettiği zaman günaha girmiş olur fakat abdesti geçerlidir. Fakat rüknü ise, yani şartı ise, Besmele'yi çekmedikçe abdesti geçersizdir. E, bu konuda sayı olan, kuvvetli olan Allahu u Alem besmele'nin farz olduğudur. Yani kişi şayet besmele'yi kasten terk ederse günahkar olur abdestte. E, fakat abdesti geçerlidir. E, yani rükün şart olması e, sabit olmamıştır. Yani Bu konuda gelen mesela e, besmele çekmeyenin veya Allah'ın adını anmayan abdesti yoktur lafzıyla gelen rivayetler, bütün tarikleri zayıf tarihlerle gelmiştir. Yani lafız olarak e, bu lafzın subutunda bir şaibe vardır ve tevli açıktır. Burada kastedilen vücubu mu, farzlığı mı yoksa rükun oluşu mu böyle de bir ihtilaf e, vaki olmuştur. E, tek başına kayım olmadığı için bu lafızlardan birisi, bu tariklerden birisi biz bu konuda Tevakkuf ediyoruz ama en azından farz olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü Allah Resulü'nden emir sabit olmuştur. Diğer bir soru, istinşat yani burna su vermek ve mazmaza, ağza su vermek gusülde farz mıdır? Elban Rahimullah şöyle cevap verdi. Gusülde farz değildir. Zira gusülde abdest almak farz değildir. Birakis gusülden önce abdest almak sünnettir. Nitekim Müslüm'ün sayinde sabit olduğuna göre Nebi sallallahu aleyhi ve selleme guslün nasıl olacağı sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Ben başımdan üç avuç su dökerim. Mazmazaya istinşaka gelince bu abdeste farzdır. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda birçok hadiste emir gelmiştir. Yani mazmaza, ağza ve burnuna su vermek e, emir kipiyle gelmiştir. Abdeste farzdır. Kişi gusledeceği zaman Abdest alırsa sünnete uygun bir şekilde gusletmiş olur. Yani müstahap olanı yapmış olur. Burada da e, abdestin farzından olduğu için e, mazmaza ve istinşakı yapmalıdır. Ama sadece gusledecek, abdest almadan gusledecek. Bu da meşrudur. E, bu bu hadiste geçtiği gibi ben başımdan 3 avuç su dökerim. Yani bütün bedenime su dökerim manasında. Burada mazmaza ve istinşah e, gusun şartı değildir. Diğer bir soru, Cuma günü gusletmenin hükmü nedir? Elban Rahimullah şöyle cevap verdi. Bu konuda iki grup hadis vardır. Bunlardan bir kısmına göre farzdır. Diğer grup hadisler ise farz olmayıp fazilet olduğuna delalet etmektedir. Farz oluşuna delalet eden birçok sayı hadislerden bazıları şöyledir. İhtilam çağına gelmiş olan herkese Cuma günü gusletmek vaciptir. Bunu Bukhari müslim rivayet etmişlerdir. Biriniz Cuma'ya geldiğinde gusletsin. Burada da emir kipinde geliyor yine Bukhari ve müslimin rivayetleri. Her Müslümanın üzerine haftada bir gusletmesi haktır. Bu da Bukhari ve müslimin rivayetleri. Faziletine delalet eden hadislere gelince şu şekildedir. Sünenlerde ve müsnetlerde gelen meşhur hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Cuma günü abdest alırsa ne güzel, kim de guslederse bu daha üstündür. Bunu Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Bazı alimler, gusletmek daha üstündür ifadesini, Cuma günü guslün farz olmadığına delil getirmişlerdir. Hakikatte hadis buna delil olmaz. Zira Cuma günü guslün üstün olması, ister müstahap olsun, ister pekiştirilmiş sünnet olsun, yahut farz bir hak olsun, bütün bunlar, kim guslederse gusül daha üstündür sözünün kapsamına girer. Hatta bu üstünlük, Cuma guslinin farz olduğunu söylememizi, sünnet olduğunu söylememizden daha fazla pekiştirir. Nitekim bizler Cuma guslinin sünnet olduğunu söylediğimizde de bu üstünlük müstahap olduğunu söylediğimizden daha fazla gerçekleşir. Aynı şekilde bu hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma gusl gusli hakkındaki emrini pekiştirmeden önce söylendiğini de söylemek mümkündür. Bu bazı dini hükümlerin konulmasındaki tedriciliğe, yani kademe kademe olmasına göre olmuştur. Bilinmektedir ki sahabeler maddi açıdan zor bir hayat yaşıyorlardı. Temizliklerine yardım edecek su az idi. Onlara doğrudan gusülü farz kılan bir emir durumlarına ağır gelecekti. Bu yüzden bazı hadislerde Ayşe radiyallahu anh'a da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü mescide girdiği ve onların terden dolayı elbiselerin koktuğunu gördüğü gelmiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günleri gusletseniz ya, bu cuma guslünü farz kılmaya bir alıştırma girişidir. Yani buna bir mukaddimedir. Sonra az önce zikrettiğimiz gibi cuma guslünü emreden diğer hadisler gelmiştir. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ın anlayışı da bu şekildedir. O cuma günü hutbedeyken bir adam girdi. Bir rivayete göre bu şahıs Osman bin Afan radıyallahu anh idi. Ömer radıyallahu hutbesini keserek Osman radıyallahu gecikmesinin sebebini sordu. O da ezanı ancak işittiğini, sonra abdest alıp girdiğini söyledi. Ömer radıyallahu dedi ki, yine abdest. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz Cuma'ya geldiğinde gusletsin. etsin. Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh'ın Osman bin Affan radıyallahu anh'ın cemaatin huzurunda bu karşı çıkışından Cuma guslünün terkinden dolayı kınamasına rağmen bunun sadece faziletli amellerden olduğunu anlamak zordur. Bazı alimler şöyle demişlerdir. Bu kıssada Osman radıyallahu anın bugün de daha önceden gusletmediğine bir delil yoktur. Yani sabahında gusletmiş olabilir, sonra abdesti bozmuş olabilir diye. Bu doğrudur. Lakin anlaşılan o ki Ömer radıyallahu an, Osman radiyallahu anh'ın ameline ezanı ancak işittim ve abdest aldım demesinden sonra karşı çıkmıştır. Ömer radıyallahu ilk anda Osman radıyallahu anın gusletmediğini anlamıştır. Lakin bu iki gruptan birine delil olmaz. Yani Cuma guslünün farz olduğunu söyleyene de, farz olmayıp fazilet olduğunu söyleyene de delil değildir. Ancak Ömer radıyallahu anın, Osman radıyallahu anh'ın sadece abdest aldığını anlaması üzerine karşı çıkmasındaki delil açıktır. Burada Cuma guslünün, Cuma namazının sıhhat şartlarından olmadığına uyarmak gerekir. Bu sadece Cuma'ya gelenin edeplerinden bir edeptir. Guslün farz olduğunun anlaşıldığı hadisler, geçen üç hadis, Müttefakun Aleyh, Bukhar ve Müslim hadisleridir. Cuma Guslün fazletli olduğunu ama farz olmadığını ifade eden hadislere gelince, buna sahip bir isnat bulamayız. Bilakis hadisin istahı sahiptir Elbani böyle diyor. Eleştirilecek bir yanı yoktur. Buna gerekirse ilgili bir taktik yaparız. Bütün bu yaptığımız rivayet yollarının toplamıyla zayıflıktan yükselip sahih derecesine çıkarmamızdır. Yani Elban Raymullah diyor ki sıhhat bakımından e, cuma guslünü emreden, farz kılan hadisler daha kuvvetlidir. Ama e, işte bunu müstahap gibi... Ee, anlamamıza yarayan hadisler ise rivayet yollarının toplamıyla sırat derecesine e, çıkmıştır diyor. Burada da biz itiraz ediyoruz. Bilakis e, tek başına kayım sayı isnadı vardır bu meselenin. E, onu başka bir araştırmaya bırakalım. Burada e, fıkhi usul açısından bir faydayı zikretmekte e, fayda var. Daima dini hükümlere ek getiren fazlalıkları almak bir kaydedir. Mesela herhangi bir işin caiz olduğuna delalet eden bir delil geldiğinde, sonra onun faziletine veya müstehaplığına delalet eden delil gelirse, ilk delil üzerinde kalıp sadece caiz olduğunu söylemeyiz, birakis buna diğer delilde gelen müstehaplığı da ekleriz. Böyledir çünkü müstehaplık caizliği ortadan kaldırmaz. Diğer bir örnek, bir şeyi mübah kılan bir hadis geldiğinde, diğer bir hadis de onu haram kılarsa, Hangisinin tarih bakımından diğerinden önce olduğunu da bilmiyorsak yani nesih durumunda vakıf olamamışsak kayda şudur. Yasak ile mübahlık çakışırsa yasaklayan mübah kılanın önüne geçirilir. Nitekim hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah farzlar koymuştur. Bunları zayi etmeyin. Sınırlar koymuştur. Bunları aşmayın. Birçok şey hakkında da unuttuğundan değil. Size merhametinden dolayı susmuştur. Onları araştırmayın. İslam'ın ilk zamanlarında hakkında sükut edilen şeyler mübah ve caiz idi. Mesela içki böyleydi. Bunları haram kılan naslar gelince alimler hükümlerini buna göre vermişlerdir. Bu kaideyi Cuma guslü meselesine uygularsak şunları görürüz. Hadiste gusletseydiniz ya buyurulmuştur. Bu hadiste teşvik vardır. Bu teşvikten önce Cuma guslü kişinin rahatlamak ve temizlemek için sıradan gusletmesi gibiydi. Yine kim guslederse gusül daha üstündür. Hadis de böyledir. Bu hadis gusletmenin abdest ile yetinmekten üstün olduğunu ifade eder. Sonra guslun farz olduğuna delalet eden gusletsin emri bir haktır, vaciptir gibi hadisler gelince daha önceki emre ek bir emir gelmiş oldu. Hafız İbni Acerel Asgalani'nin Şerhun Nuhbe diye meşhur olan bir risalesi vardır. Orada şöyle der. Makbul olan yani hasen ve sahih hadislerden İki hadis birbirine aykırı olursa şunlar uygulanır. Birincisi, çakışan bu iki hadisin araları bulunur. Birbirine aykırı görünen hadislerin aralarını bulmanın yolları yüzden fazladır. İkincisi, eğer bir yoldan bu iki hadisin aralarını bulmak mümkün olmazsa nasih ve mensuha itibar edilir. Üçüncüsü, araştırmacı nasih ile mensuhu ortaya çıkaramazsa sabit oluş şekli bakımından tercihe gidilir. Mesela bu iki hadisten biri hasen, diğeri sahih ve aralarını bulmak mümkün olmayıp hangisinin nesh ettiği, hangisinin de nesh edildiği bilinemezse o zaman sahih hadis hasen olana tercih edilir. İki hadisten biri sahih olan, garip, tek bir yoldan gelmiş fert hadis ise diğeri de sahih olan müstefiz, yani iki ve daha fazla yoldan gelmiş veya meşhur ise, yani üç yoldan gelmiş ise müstefiz veya meşhur olan sahih hadis Fert ve garip olan sayı hadise tercih edilir. Dördüncüsü, saat bakımından eşit iseler ve birini diğerine tercih etmek mümkün olmazsa o mesele terk edilir. Yani tevakuf edilir. Şöyle denilmiştir, eğer bilmiyorsanız zikir eline, sünnet eline sorun. Nail Suresi 43. Ayet Evet, bu meselede, yani Cuma günü guslün farz olması meselesinde e, zahiri uleması e, bu görüşü tercih ederler. E, Elban Rahimullah'ın da bu açıklamalarından anlaşılan bunu tercih ettiği şeklindedir. Fakat burada görüldüğü gibi e, Elbani tercih yoluna gitmiştir. Neden tercih yoluna gitti? E, müttefakun aley olan hadisleri işte bunun müstahap olduğunu gösteren hadislerden kuvvetli olma sebebiyle tercihe gitti. Biz de diyoruz ki bu meselede tahkik vardır. E, bunun müstahap olduğunu gösteren hadis tek başına kaim, sayı yolla gelmiştir. E, yani bunu destekleyen daha başka e, rivayetler de vardır. E, bu sebeple cem imkanı varken tercihe gidilmez. Kayde budur. Cem imkanı nedir? E, vacip ifadesini içeren hadisler. Mesela e, bu konuda ek bir delil e, iktiran delilidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte cuma günü gelen kimse için işte kokusundan e, sürünsün. Kendi kokusu yoksa hatta hanımının kokusundan sürünüp öyle gelsin. Yani koku sürünmeyi. Bunun gibi müstahap olan e, şeylerle birlikte de zikretmiştir. E, bunların hak olduğunu Burada hak ifadesinin de e, müstahap bir hak olduğunu anlıyoruz. Çünkü kokulanmak, işte tem diğer temizlikleri yapmak, bunlarla beraber gusül, bunların hepsi bir arada zikredilmiştir ve tek bir hükme müncere olarak zikredilmiştir. E, bunlardan birinin hükmünü bildiğimizde diğerinin hükmünü de biliriz. İktiram delili bu demek. Biz kokulanmanın, cuma günü kokulanmanın müstahap olduğunu net olarak biliyoruz. Buradan guslün de aynı hükümde olduğunu anlarız. Bunun gibi iktiram delili ve daha başka deliller de var. Dolayısıyla cem etme nasıldır? Vücub ifadesi burada müstehap bir hak olduğu şeklinde, daha fazletli olduğu şeklinde şayet bir kimse gusletmeden sadece abdest alarak gelirse Cuma namazına bunun da yeterli, geçerli olduğuna dair e, nasların e, sabit olması sebebiyle bunlar cem edilir. Yani cem imkanı varken hadislerden bir grubu iptal yoluna gidilmez. Misvak kullanmanın hükmü nedir? Müslüman misvağı hangi eliyle kullanmalıdır? Bu da önemli bir soru. Cevap, misvak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadislerinde teşvik ettiği bir sünnettir. Hangi el ile misvak kullanılacağına gelince, bunu belirleyen bir nas elimizde yoktur. Bazı alimler sağ el ile misvaklanır derken, Bazılar da sol el ile misvaklanır dediler. Her iki görüş de bir gerekçeye dayanmakta. Sağ el diyenler her işe sağdan başlamayı esas alırlar. Sol el diyenler ise şöyle derler. Bu iş temizlik işlerindendir. İstinca ve buna benzer meselelere katılır. Bu yüzden bu meseleyi herkesin tatmin olduğu şekle göre hareket etmesine bırakmalıdır. Yani naslar bunu tayin etmediğine göre herkes nasıl anlıyorsa, nasıl e, huzur buluyorsa öyle hareket etsin. Yani bunu bir temizlik olarak görüyorsa, temizlik işlerini sol elle başlamayı veya sol taraftan başlamayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam görürdü. aşağı hadisinde, Gadiyevan'a da. E, fakat her işe sağdan başlamayı, esas almayı e, öne sürenlerde sağ elle misvaklanacağını söylerler. Yani bir kimse ister sağ eliyle misvaklansın, ister sol eliyle misvaklansın bunu tayin eden bir nas yoktur. İnsanlar bu konuda serbesttir. Tıpkı helaya girerken hangi ayakla girileceği meselesinde olduğu gibi. Şimdi bu meselede mesela sağ ayakla helaya girmeyi böyle haram gören insanlar vardır. Yaygındır bu. Haram dediğim bir şey nas ile bilinmeli. Değil mi? Nas ile bilinmeli. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan bu konuda net bir tayin yok. Ha senin gönlüne yatmaz, sol ayakla girersin o ayrı bir şey. Fakat bunu şer'i bir hükme dayandırmak için mutlaka kitaptan ve sünnetten nas gerekir. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan bu konuda yasaklama gelmesi gerekirdi. Böyle bir şey de şimdi kadar, Yani bu konuda gerek ahkam hadisleri kitaplarında, gerek adaba dair kitaplarda hiç kimse bir nas getirememiştir. Ancak işte kıyas yapmıştır, yorum yapmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte temizlik işlerine soldan başlardı. Bu gibi hadislere kıyaslamışlardır. Bizim dinimizin de kıyasla bir alakası yoktur. Yani bu burada kıyasla şeri bir hüküm tespit edilemez. Evet, namaz bölümü... Mescitler ve ezan. Soru şöyle gelmiş. Mescitte ezan okuma, mescitte veya üniversite ve medreselerde hadis anlatma karşılığında ücret alınabilir mi? Cevap, ibadetlerden herhangi biri için ücret almak caiz değildir. Kur'an dersi, hadis dersi, ezan veya bunların benzerleri olsun fark etmez. Lakin burada ilim talebelerinin dikkat etmeleri gereken bir incelik vardır. Bu da bazı insanlara bazı dini görevleri yerine getirdikleri için verilen şeylerdir. Bu konuda verilen ücreti almaya mecbur değilse farkında olmadan kişi günaha düşebilir. İmam Ahmet'in müsnedinde Osman bin Ebil As Es-Sekafi radıyallahu anh'ın rivadet-i hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu Sakif kavmine gönderdiği zaman kendisine şöyle buyurmuştur. Sen onların imam mısın? En zayıflarını gözet ve ezan okumasından dolayı ücret almayan bir müezzin edin. Bunu Ahmet rivayet etmiştir. İbadet karşılığında ücret almak caiz değildir. Lakin bu müezzinde bu müezzine maaş bağlanabilir. Onun da bunu alması caizdir. Lakin ücret adı altında almaz. Yani ezanın ücreti olarak almaz. Mesela saat tamir eden kimse tamir ücreti alır. Eğer saatin sahibi ücreti vermekle kaçınırsa hakimin huzurunda dava açabilir. Çünkü bu onun hakkıdır. Lakin bir dönem Mescitte ezan okuyan kimsenin bu mescidin görevlisinden ezan ücreti almak için davacı olamaz. Yani onu bir hak olarak öyle davacı olamaz. Kadının evindeki namazı mescitteki namazından hayırlıdır. Kadın Mekke'de ise oteldeki namazı haremdeki namazından hayırlı mıdır diye sorulmuş. Cevap hangi beldede olursa olsun... ...Mekke'de, Medine'de veya Beytül Makdis'te bile olsa... ...kadının evinde kıldığı namazı mescitte kıldığı namazdan üstündür. Yine nafile namazlar hususunda da erkekler için aynı durum söz konusudur. Yani erkeğin de evinde kıldığı nafile namaz mescitte kıldığı namazdan üstündür. <gülüyor> erkeğin de bu nafile namazları mescid haram dahi olsa... Mescitte değil, evinde kılması daha üstündür. Yani Kabe'de bile olsa. Bunun iki delili vardır. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan kıyamı hakkındaki kıssasının genel kapsamıdır. Birinci, ikinci ve üçüncü gece onlara gece namazını kıldırmış. Sonra sahabeler dördüncü gece toplandıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıkmamıştır. Gafillerden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına taş atmış, bunun üzerine öfkeli bir halde çıkarak şöyle buyurmuştur. Yaptığınız şeyi biliyorum, ey insanlar, namazı evlerinizde kılın. Zira kişinin farz namazlar dışında en fazletli namazı evinde kıldığıdır. Yani bu buhar ve müslüman hadisidir, lafzı gayet açık. İkincisi, bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine özeldir. Sahabelerden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu sorunun benzerini sormuştur. Nafile namazı mescitte mi yoksa evde mi kılayım diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evimin mescide ne kadar yakın olduğunu görüyorsun. Muhakkak ki ben farz namaz dışında evimde namaz kılmayı mescitte kılmaktan daha çok severim. Bunu da Tirmizi Şemayir'de, İbn-i Mace Sünende ve İbn-i Zeyme Sayin'de rivayet etmişlerdir. Mescidül Haram, Mescidül Nebevi, mescid Aksa gibi yerler kişinin kendi beldesinde ise Bunda bunun özel bir fazileti vardır. Kadının farz namazı evinde kılması ve erkeğin nafile namazı evinde kılmasının daha faziletli olmasının anlamı ancak bu üç mescitten birinde namaz kılması halinde demek değildir. Yani başka yerler için de daha önceliklidir. Kişi mescid haramda nafile namaz kılacak olursa onun namazı yüz bin namazdır. Kadın farz veya nafile namazı mescid haramda kılarsa, onun namazı da yüz bin namazdır. Lakin erkek eğer nafile namazı, kadın da farz namazı evinde kılarsa, her birisinin namazı yüz bin namazdan fazladır. Faziletin manası budur, üstünlüğün manası budur. Evet, ihtiyaç olmadığı halde hoparlör kullanmanın hükmü nedir? Yani ezan, namaz gibi ibadetlerde. Elban Rahimullah cevap verdi. İhtiyaç olmadığında hoparlör kullanmak caiz değildir. Mesela müezzin on hane gibi küçük köylerde hoparlör kullanırsa böyledir. Halbuki doğal sesiyle ezan okulsa işitilir. Lakin kalabalık yerlerde özellikle hac zamanları gibi durumlarda bu aletin kullanılması gerekli olur. Çünkü vacibin ancak kendisiyle yerine geldiği şey de vaciptir. Bu dinde sonradan çıkarılan işlerden sayılmaz. Çünkü bizler bunun kendisiyle Allah'a yakınlaşmayı amaçlamayız. Biz ancak bir hedefi gerçekleştirmeyi dileriz ki Allah Azze ve Celle'nin insanlığın yaratılmasından beri bize vermiş olduğu doğal imkanlarla onu gerçekleştiremeyiz. Hoparlör kullanmak sonradan çıkan işlerdendir. Lakin sizleri dinde sonradan çıkarılan işlerden sakındırırım, hadisin kapsamına girmez. Neden mi? Birincisi, bunun sayesinde Allah'a daha fazla yakınlaşılması amaçlanmaz. İkincisi, bu yeniliğin meydana gelmesine sebep olan şey bizim kusurumuz değildir. Bizim kusurumuz sebebiyle olana örnek vermek gerekirse imam sesini cemaate ulaştıramadığında mikrofon veya hoparlör kullanırsa böyledir. Bu ince misaller Müslümanı sağa sola meyil etmekten ve Allah azze ve celle'ye yakınlığı artırmakla alakası olmayan modern meselelere karşı çıkmaktan korur. Bu yeniliğin kullanılması bizim kusurumuz sebebiyle değildir. Biz Allah Azze ve Celle'nin bize meşru kıldığı şeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Lakin çoğu zaman bu hoparlörlerin kullanılması ve meşru bir gaye olan işittirmenin gerçekleştirilmesi birçok meşru konunun zayi edilmesine de sebep olur. Öyle bir durumda bugünkü mescitlerin genelinde bu vesileyi edinmek caiz olmaz. Bildiğim kadarıyla bütün alimlerin ittifak ettikleri üzere mescidin içinde ezan okumak meşru olmayan bidatlerdendir diyor. Buna da itiraz ediyoruz. Çünkü mescidin içinde ezan okumaya dair e, Talg bin Ali radıyallahu anhtan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam falan bir yerde e, kilise vardı. Orayı yıkıp oranın yerinde mescit yapmamızı emretti. Biz de gittik onu yaptık ve onun içinde e, fihi ibaresi geçiyor. Ezan okuduk. İbn-i hadis. Sünenlerde de var. E, sahihtir. Yani mescidin içerisinde ezan okumak meşrudur. Erban Rahimullah burada yani bunu bidatlerden e, olduğunu söylemekle isabet etmemiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanda ezan cuma günü dahi ancak mescidin üzerinde ve mescid kapısında okunurdu. Çünkü Allah azze ve celle ezandaki gaye ile ikametteki yani kâmetteki gayeyi ayırmıştır. Ezanın gayesi mescidin dışında olan insanlara tebliğdir. Kâmetin gayesi ise mescitte bulunan insanlara namaza kalkmaları, Müslüman kardeşleriyle saf tutmaları için tebliğdir. O halde mescidin içinde ezan okursak sünnetin aksını yapmış oluruz. Aynı zamanda ezandaki gayeye de ters düşeriz. Ezan ile kast edilen mescidin dışında olanlara tebliğdir. Birisi şöyle diyebilir. Bu gaye şu an hoparlör sayesinde yerine gelmiş oluyor. İşte bunun caiz olmamasının sebebi budur. Müslümanlar hoparlör kullanıyor ve İslam'ın bir şiarı olan mescidin üzerinde veya mütevazi bir minare gibi ona benzer bir yerde ezan okumayı terk ediyorlar. Çünkü onlar ezanın tek gayesinin tebliğ olduğunu zannediyorlar. Bu tebliğ hoparlör ile geniş bir kesime ulaşıyor. Lakin biz diyoruz ki ezan bir ibadet ve büyük bir İslam şiarıdır. Müezzinin iki şerri yerine getirmesi zorunludur iki şeyi. Birincisi şahıs olarak ortaya çıkıp görünmez. İkincisi Hayya aleyh salah, hayya el felah derken dönmek gibi ezanla alakalı sünnetleri yerine getirmezdir. Yani burada Elvan Radimullah diyor ki, özetle, hoparlör, mikrofon gibi modern aletleri kullanmak, mesela namazda kişi, imam veya büyük kalabalık camiler olabilir, burada imamın hoparlörü kullanmaz. Buna yani ihtiyaç olduğunda, zorunluluk olduğunda, Buna karşı çıkmayız. Ama ihtiyaç yokken doğru değildir. Ezana gelince bu pek çok bidatlere sebebiyet veriyor. Sünnetlerin ölümüne sebebiyet ölmesine sebebiyet veriyor. Bundan dolayı ezanda hoparlörün kullanılması doğru görülmez. Mezrinin ezan okuyacak kişinin bizatiği görünmesi, görünebileceği bir yere çıkması, işte sağa sola dönmesi gibi yeri geldiği zaman bunları gerçekleştirmesi. Ve ezanı çıplak sesle okumaz. Yani hem görsel hem sesli bir tebliğ ile e, tebliği yapması sünnet olandır. E, hoparlör olduğu zaman da bu sünnet ortadan kayboluyor. Günümüzde olduğu gibi maalesef. Bir de şu ayrıntısı var tabi. Elbani Rahimullah işaret etmemiş. Ebu Said el-Hudiri radiyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte e, ıssız bir yerde çobanlık yapan bir kimsenin Ezanı yüksek sesle yalnız dahi olsa yüksek sesle okuması halinde onu işten her şeyin insanlar, cinler, canlı cansız varlıkların ona salat edecekleri, başlanma dileyeceklerini ifade ediyor. Sesin ulaştığı her yere, her yerde. Şimdi adam şu mikrofonla ezan okuyor. Mikrofonla ezan okuduğunda onun sesi ulaşmıyor. Ne ulaşıyor? Bir çınlama sesi ulaşıyor. Tenekenin sesi ulaşıyor yani. Hoparlör cihazına e, gerilen o tenekenin çınlaması ulaşıyor. Kendi sesi değil. Tebliğ müezzinin sesiyle olur. Yani çıplak sesiyle olur. Mesela şöyle diyelim. Burada e, Masat ve Nas Risalesi'nde ayrıntılı açıkladık bu konuyu hoparlör meselesinde. Mesela biz büyük bir şehirde yaşıyoruz. Keçiören'de yaşıyoruz. Büyük bir yer burası. Burada ezanı mikrofonla okuduğu zaman ta öbür ucundaki adam işitiyor değil mi hoparlör sesini? İşittiği zaman, biz bu işitmeyi esas alacak olursak ta oradaki adamın buradaki mescide gelip cemaate katılması icap eder. Vacip olur yani. Bu ezan ile cemaate katılmak farzdır. Yani bir mazereti olmayan kimsenin ezanı işittiği zaman cemaate icabet edip namazı cemaatle kılması farzdır. Bakın burada bir yanılma var. İnsanları yanıltma da var. Nasıl farz olur bu? Eğer müezzin görsel olarak tebliğe çıkar, yani ezanı bizzati okur, yüksek bir yerden okur, ve sesiyle de gücünün yettiği kadarıyla ki gür sesliler müezzin olarak seçilirdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Ee, gür sesiyle, ulaştırabildiği kadar çıplak sesle yani tamamen beşeri bir sesle e, bunu okuması gerekir. Bunu işittiği zaman evet icab eder. Ama sen bugün ta hatta bir ara merkezi ezan uygulaması yaptılar. Kocatepelerin okunan ezanı biz buradan duyuyoruz. Bu nasıl iş? Yani bu dinin pek çok ayarlarıyla da oynama manasına geliyor esasında. Her mahallede e, mescitlerin olması, bu mescitlerde bu şekilde e, ezan okunması, beşeri sıfatta ezan okunması ve iştenlerin o e, cemaate icabet edilerek cemaatle namaz şiarını Müslümanların ikame etmeleri gerekir. Bu da baltalanıyor bir yerde. E, şimdi soruyorsun, işte ezanı çeye camiye gitmek farz mıdır? Yok şart değil. Bir de böyle e, yamultmalar çıktı yani. Nasıl şart değil? Cemaatle namaz, savaş halinde bile farz. Korku namazını bile anlatırken Allah Azze ve Celle bakın. Nisa suresinde cemaatle namazı anlatıyor. Savaş halinde bile sen ferdi kılamıyorsun. Yani İslam'ın en büyük şiarı. Bu kaybediliyor. Daha başka pek çok sıkıntılarda var bu konuyla ilgili. Her şeyin en hayırlısı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli, fiili veya takriri sünnetiyle sabit olanlardır. Selefin yaptıklarıdır. Her şeyin en şerlisi de sonradan çıkanlardır. Bu bizim dinimizin pek çok ameline, ibadetine de girmiş durumda maalesef. Evet, son olarak şunu aktaralım. Kısa bir fetvayı, iki fetvayı da. Uçak kontrol kulesinde çalışan ve havaalanı hakkında emirler yayınlayan kişi bazen namazların vakitlerine riayet edemiyor. Namaz kılmak için işini terk etse yolcuların hayatını tehlikeye atmış olacak. Böyle bir durumda çözüm nedir diye sorulmuş. Elvan Raymollat diyor ki bu kişinin buna hazırlıklı olması gerekir. İki namazı cem eder ve böylece vaktinden çıkarmamış olur. Yolcu olmayan kimsenin iki namazı cem etmesinde Allah Müslümanlara genişlik kılmıştır. Nitekim Abdullah bin Abbas radiyaların hadisinde şöyle gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yani yolcu değilken, muhkim iken, korku veya yağmur söz konusu olmadığı halde, böyle bir illet de yok, öğle ile ikindi arasını ve akşam ile yatsa arasını cem etti. Dediler ki, Bundaki maksadı neydi? Ey Ebu'l-Abbas, yani İbn Abbas radiyalanmaya soruyorlar, Allah Resulü neden böyle yaptı? Dedi ki, ümmetini sıkıntıya sokmamak istedi. Müslüm rivayet etmiştir. İşini yetiştirmek için namazı hafif tutabilir. Önemli olan insanın nefsinde basire düzeli olmasıdır. Bir yönden Allah'ın emrini gözetirken, diğer yönden emanet görevini de yerine getirmelidir. Böylece o iki maslahatı, dini maslahatı ile mesleğinin maslahatını bir araya getirmiş olur. Son sorumuz bugünlük. Cemaatle namaz vakti ile sınav veya okul çakışırsa cevap nedir? Elman Raymullah dedi ki bu gibi dini hükümleri gözetmeyen, kurallar koyan okullara girmek doğrudan şeriata muhalefet etmeye sebep olmaktadır. Yani senin bu okullarda ya şimdi. Dine tutunmak isteyen bir kimse şeriata aykırı öğrenim veya metotlara girmemelidir. Yani minareyi çalan kılıf hazırlar hesabı. Yani işin başına e, minareyi çalmışsın sen buna kılıf arıyorsun manasında bir cevap olmuş. E, bunu yaparsa böyle sorular çıkmaz ve öğrenimle geçen bu yıllar zayi edilmemiş olur. Bu yüzden kişinin ilim talebine sahih ilmi menhec ile başlaması gerekir. Çünkü salih, uygun olan bir şey üzerine bina edilen şey de salih olur, uygun olur. Fasit olan bir şey üzerine bina edilen de fasit olur. Ha yani hiç. Allah rahmet eylesin. Cevabı gayet net. Evet, Allah izin verirse yine namaz bölümüyle ilgili soruların, cevapların aktarımına devam edeceğiz. Sabah ezanında tesbih yapmak ve sabah namazın vakti konusu bir sonraki başlığımız buradan sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Subhanekallahu mevbi Ve eşhedü en la Ve estağfurike ve